Aslan Manav, merhaba. Bizlere güzel müzikler dinletip, yaşamsal gereksinimlerimizi dile getirdiğiniz için teşekkür ederim. Benim işim meyve sebze satmak, yani manavcıyım. Ve sizleri toplumun sadece entelektüel çevreleri değil, manavcılar bile zevkle dinliyor. Olanağım olsaydı bir katkı da ben sunardım ama bugün radyonun sesini biraz yükseltmek istiyorum. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Maltepe'den Aslan Manav. Dinleyici Mektubu Aslan Manav 26 Şubat 2005